fasikül Alt Yazıdan Aylık Özgür Sinema Günleri Außerdem Nationaler Kinotag Furat Güzel ve Ekrem Bürada Güte Merhabalar, Fasikül'e hoş geldiniz. Ben Ekrem Buğrabüt'e, Senem Aytaç ve Fırat ile birlikte Fasikül'de Özgür Sinema Gündemi'ni değerlendiriyoruz 15 günde bir Açık Dergide, Açık Radyo'da. Bugün de konumuz sinematik olacak. Senem'le birlikteyiz. Konumuz da Emine Alper, sinematikin sanat yönetmeni. Hoş geldiniz diyerek başlayalım. Merhabalar, hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Ben aslında tabii yine bu klasik sorularla başlamak rahat oluyor herhalde. Ee, yani sizi tabii yönetmen kiminiz de tanıyoruz. Ee, şimdi sinematin e, başında biliyoruz. Sizin sürece dahil olmanız nasıl oldu? E, nasıl başladı? Biraz oralardan başlayıp genel sinematik muhabbetine çevirerek belki devam ederiz. Ee, aslında e, hiç planlamadığım bir şekilde e, gelişti süreç. Benim hiç aklımda yoktu açıkçası. Sinematek'in kuruluşunu, Sinematek Sinema Evi'nin kuruluşunu e, takip ediyordum tabii ki. Yani hem Jacques Chalam'un e, yaklaşık 2017'den itibaren başlayan çalışmalarını takip ediyordum. Hem orada çalışan arkadaşlarım e, vasıtasıyla ki bir tanesi de Senem'dir. <gülüyor> <gülüyor> e, dolayısıyla çok iyi bilir o süreci. Dolayısıyla e, Senem'e Fırat'tır. Fırat da vardı tabii ki. E, dolayısıyla o e, süreci çok yakından takip ediyordum. Daha sonra Jakşalov'un ayrılmasından sonra Kadıköy Belediyesi'nde çalışan arkadaşlarım, başta Alişan Çapan olmak üzere kültür müdürü, şu an sanat yönetmenliği pozisyonunun boş olduğunu söylediler ve beni düşündükten söylediler. Ben önce direndim bu karara. Yani hem bir kere vaktim yok dedim hem böyle bir şey başka bir iş, yani küretörlük başka bir tecrübe gerektiren bir iş. E, fakat sinema çalışan ekibin de bu konuda çok e, halihazırda çalışan ekibin de bu konuda çok istekli olduğunu e, yani beni e, orada görmek konusunda istekli olduklarını falan söyleyerek beni ikna ettiler benim de e, tabii daha sinema kulübü yıllarından yani 90'lı yıllar Boğaziçi Üniversitesi sinema kulübü yıllarından e, ilişki kurabileceğim en azından benzer bir pratikim e, olduğunu hatırladım ve düşündüm. Ee, ve en azından e, bir süreliğine e, bu işi e, üstlenmeye karar verdim. E, kalıcı olacağımı düşünmüyorum ama en azından e, sinematik e, biraz yola düzlene kadar, e, kendini, e, kendi kendime işleyen bir dinamik oluşturana kadar e, kurumsal özelliğini sağlayıp e, belli bir seyirci kitlesine hitab edecek hale gelene kadar e, şimdilik bu işi yapmayı düşünüyorum. Peki hani evet ben de bu arada e, hiç yokmuş, Emin Paşa attığı için oradan <gülüyor> biraz devam edeyim. E, hani gerçekten uzun bir süreç oldu aslında. Hani araya zaten pandeminin girmesiyle vesaireydi. Birazcık e, yıllar aldı e, bu sürecin tamamlanması. E, ama ben aslında şeyi merak ediyorum. Yani ben ilk, ilk duyduğumdan çok heyecanlanmıştım. O yüzden hani Fırat da ben de hani Kadıköy'de bir sinematek açılacak olması fikri tabii ki bizi çok heyecanlandırmıştı. O yüzden hemen dahil olmak istedik projeye. ve Jacques Halom aslında işte eski sinematekin üyelerinden bir tanesi olarak hani bu projeyi alıyordu ama şimdiki ekiple aslında hani sen çağdaş yönetmenler kuşağından biri olarak hani İkisi farklı iki şey mi ifade ediyor? Ya da eski sinematekle şu anki sinematekin bağlarını ilişkisini sen nasıl görüyorsun? bir e, Onu sormak istiyorum. E, vallahi bence şu an sinematekin işlevini e, başındaki insandan ziyade dönemin koşulları belirliyor. E, yani her ne kadar e, sinematekin e, eski üyeleri... E, burada oluyor olsaydı ya da olmasaydı da bence çok farklı bir Çok fazla şey değişmez diye düşünüyorum. Çünkü 1960'lar ve 1970'lerin koşuluyla, 2020'lerin koşulları çok farklı. Bunu her fırsatta dile getiriyoruz. Biliyorsunuz 1960'lar, 70'ler 2000'lerin sonlarına kadar hatta 2000'li yıllara kadar e, sinemafiller için, sinema severler için en temel mesele filmlere ulaşmaktı. ticari gösterim şansı e, bulamayan, büyük dağıtımcılar tarafından dağıtılmayan Ee, nadir e, art house filmler yahut sinema klasiklerine ulaşmak gibi çok ciddi bir mesele vardı ee, ve öncelikli beklenti sinematekten e, bu filmlerin seyirciye e, ulaştırılmasıydı. Ee, bunu 12 Eylül'den sonra kap, 12 Eylül'de sinematek kapatıldıktan sonra kısmen festivaller karşılamaya başladı. Tabii festivaller ne kadar bunu karşıladı tartışılır. çünkü sadece 10-15 gün süren etkinlikler festivaller. Hoş festivallerin sayısı zaman içerisinde yine 2000'li yıllara gelirken hızla arttı. Bu olmaklar artmaya başladı ama en önemlisi tabii dijitalleşmeyle birlikte artık 2010'lu yıllara geldiğimiz zaman filmlere ulaşmak konusunda ciddi bir sıkıntı kalmadı. Sinema klasiklerine ulaşmak konusunda o yılın güncel art house sanat sineması örneklerine ulaşmak konusunda ciddi bir sıkıntı kalmadı. Ee, bir de buna e, paralel olarak sinematekin en önemli e, işlevlerinden bir tanesi de bir, bir tanesi de arşiv, arşiv oluşturma. Arşivin de mantığı değişmeye başladı. Malum, peristik sinematekler e, negatif film e, arşivliyorlardı, 35 kopya arşivliyorlardı. Bu tarihe karıştı önce. E, sonra DVD formatı yaygınlaştı. Fakat DVD formatının artık tarihe karıştığı bir e, dönemden geçiyoruz. Bugün yeniden artık şunu sorgulamak durumundayız. Arşiv nasıl olacak? Yani arşivleri serverlarda mı toplanacak? Veya dijital platformlar mı bu arşiv işlevini görecek? Gibi bir durumla karşı karşıyayız. Sorularla karşı karşıyayız. Dolayısıyla arşivin de mantığının değiştiği bir dönemdiriz. Dolayısıyla yani sanat yönetmeninden bağımsız olarak 2020'li yıllarda artık sinematekin işlevi yeniden tanımlanmak durumunda Bunun için tabii ki diğer sinematikleri de buluyoruz. Diğer sinematikler ne yapıyor? Ee, ve biraz seyircinin e, isteklerine, taleplerine de biraz kulak vermeye çalışıyoruz. Şu an ilk aşamada yaptığımız, yapmaya çalıştığımız şeyler bunlar. Ya yani Belki biraz e, şeyden e, konuşarak devam edebiliriz. E, bunu da söylemiş olalım, ya yani, sinematik açıldı. Kadıköy Belediyesi'ne bağlı olarak Kadıköy'de Yoğurcu Parkı'nın arkasına denk düşen bir yerde açık adresini internet sitesinden bulabilirsiniz. Biz de paylaşırız kendi şeyinizle. Programlarda başladığı Biraz programlardan konuşarak onlara değinerek devam edebiliriz. Dava Almança Vurumculuğu ve Metin Erkisan programları var. Bazı ek gösterimlere ek olarak. Biraz onlardan bahsederek belki daha pratik bir yerden devam ederiz. Şimdi yeni başlayan Bir sinematik'in önünde gerçekten çok fazla program oluşturmak için çok fazla seçenek var bir yandan. Bir yandan da kısıtlayan koşullar var. Onlardan daha sonra bahsederiz. Ama malum sinema tarihi çok zengin. Sinema tarihi akımları yönetmenleri vesaire çok zengin. Dolayısıyla biz de uzun süre düşündük neyle başlasak diye. Biraz da pandemi koşullarını gözeterek daha meraklısına... Gerçekten e, hani sinema tarihine özel ilgi duyan e, meraklıya daha tabiri caizse niş bir kitleyiciye e, niş bir kitleyiciye e, hitap eden bir programla başlamak istedik. Ki pandemi koşullarına ancak gerçekten bunun meraklısı e, gelsin, görsün. Dolayısıyla e, bu anlamda Alman dışavurumculuğunu uğrumculuğunu seçtik. E, biliyorsunuz Alman dışavurumculuğu Savaş öncesinde modern sinema dilinin oluşmasında çok büyük katkı sunmuş belli başlı akımlardan bir tanesi. Genel perspektifimiz zaten, genel perspektifimizin bir ayağı zaten bu olacak. Yani kurucu akımlar sinema tarihi boyunca sinema tarihinin köşe taşı kabul edilmiş ve sinema dilinin oluşmasına önemli katkıda bulunmuş kurucu akımlara yer vereceğiz. ama Tek ayak bu değil. Bunun yanında e, usta yönetmenlerin retrospektiflerini hem Türkiye'den hem yurt dışından e, yine benzer bir şekilde sinema dilinin oluşmasında çok önemli katkılarda bulunmuş. E, sinema klasiği olarak adlandırdığımız e, ve kanona giren e, çok önemli filmlere imza atmış otor yönetmenlerin retrospektiflerini, retrospektiflerini e, sunma niyetindeyiz. Dolayısıyla ilk olarak da Türkiye'den başlamak istedik e, ve e, Metin Haksan'da karar kıldık. Bundan sonraki e, programımızda da programlarımızda da e, bazen yer yer kronolojik, kronolojik, yer yer tematik bir şekilde bu e, bir yandan kurujo akımların e, izini sürmeye devam edeceğiz, bir yandan da e, yine bir tematik ve mantıksal bir çağrışım zinciri içerisinde. Yerli ve e, yabancı otor yönetmenlerinin retrospektiflerine yer ayıracağız. Fakat e, sadece e, akademik bir e, seyir izlesin istemiyoruz sinematek gösterimleri. Zaman zaman çağdaş e, yönetmenlere ve çağdaş filmlere de e, yer ayırmayı düşünüyoruz. Şubat ayında e, örneğin e, bir... Mark Cousins'ın, Mark Cousins'ı sinefiller e, biliyordur. The Story of Film diye biliyorsunuz. Birkaç, 14 saatlik bir belgeseli var. Onun son filmini göstermeyi ve bu film bağlamında son dönem, e, son kuşak yönetmenlerden küçük bir seçkiyi seyirciyle e, buluşturmayı hedefliyoruz. E, Valla gelecek programı anlatırken biraz çekinceli konuşuyorum. E, çünkü malum e, kur krizi nedeniyle. E, isteklerimizi ne kadar gerçekleştireceğimizden emin değiliz. E, az önce belirtmiştim yani hem bir taraftan seçeneklerimiz çok hem de bir taraftan kısıtlı. Tam da niye kısıtlı olduğunu anlamanı, anlatma zamanı geldi. Gerçekten e, çok güzel şeyler planlıyoruz, tasarlıyoruz ama e, biz filmlerin hepsini tabii ki telif öde ödeyerek e, yüksek kaliteli formatlarla, DCP formatıyla en kötü Blu-ray formatıyla göstermeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bunları edinmek için de ciddi bir telif ücreti ödemek durumundayız. E, kur krizi tabii ki e, Herkes gibi bizi de çok derinden etkiledi. Dolayısıyla hani son anlaşmalar imzalanana kadar programlar netleşmiyor ve o yüzden de kesin bir şey maalesef bu kadar uzun zaman önceden söyleyemiyorum. Evet bir de oradan devam edelim istersen. Yani çünkü bir taraftan hani bu filmlerin gösterimi ve hani biraz önce dediğin gibi aslında hani salonda DCP'den kaliteli versiyonlarıyla göstermeleri ve mekanda göstermeleri, gösterilmeleri meselesi var. Ama bir yandan da herhalde sinematek, sinema evi dediğimizde hani o mekanın kendisinin bir tür insanları bir araya getiren hani orada bir diyalog oluşturan bir işlevi olmalı. Hani evde Alman dışı fırıncılık filmlerini izlemektense semadekte izliyor olmanın hani ona ek şeylerle e, ya da orada olacak belli e, komünite oluşacak komünitelerle bir şey var. Hem şeyi sorayım. Hani daha yeni ama hani nasıl bir kitle geliyor gösterimlerde? Hani ilk gözlemleriniz neleri? Bir de belki işte bu gösterimlere ek olarak hani etkinlikler var ya da mekan nasıl kullanılabiliyor onlara da ayrıcı bir şeyler sanmak isteriz. Tabii ki bu çok önemli. Sondan başlayayım. Ee, biz etkinliklere özel bir önem atfediyoruz. ediyoruz. Ee, tam da söylediğin gibi senin yani evde e, izlemekten farklı bir deneyim sunmak durumundayız biz burada. Ee, dolayısıyla muhakkak e, paneller, söyleşiler gibi etkinliklerle çalışıyoruz. E, Çerçevelendiriyoruz gösterimlerimizi. E, hedefimiz e, en az iki haftada bir e, bir panel veya söyleşi düzenlemek. Şimdiye kadar bunu gerçekleştirdik. Hatta neredeyse her hafta e, gerçekleştiriyoruz. En azından bir söyleşi. E, böylelikle yani sadece e, filmlerin e, izlenildiği yerler değil, filmlerin düşünüldüğü yerler, tartışıldığı yerler e, olmayı da hedefliyoruz. Ee, işte şu ana kadar e, önce Rudiger Zussland belgeselini gösterdik. Alman dışı alımcılığı daha doğrusu e, Weimar dönemi sinemasıyla ilgili. Ardından kendisi dışı alımcılık üzerine bir e, <gülüyor> sunum yaptı. E, i̇ki hafta önce yine çok güzel bir panel e, düzenledik. E, Engin Ertan, Murat Tırpan e, ve Melis Behlil'in katılımıyla. Geçen hafta e, Ya yani Geçtiğimiz gün daha doğrusu pazar günü Ercan Kesal'ı Ercan Kesal Metin Erksan sineması üzerine konuştuk. Bu hafta sonu Hakan Bıçakçı ile yine Alman dışı vurmuş sineması üzerine konuşacağız. Birkaç hafta sonra Metin Erksan panelimiz var. Yine onu takip eden birkaç hafta sonra Metin Erksan ve Sansür Türkiye'de sansür paneli yapacağız. Daha sonra yine Metin Erksan filmlerine yönelik film analizleri yapacağız. Ee, bu yani bizim asıl gerçekten beni heyecanlandıran ve e, önem verdiğim şeylerin başında geliyor bu. Bu tartışmalar şimdiye kadar da çok verimli ve güzel geçti. Bu tartışmalar. Ee, bu e, hem filmlere hem tartışmalara gelen de şaşırtıcı bir şekilde genç. Bunun ne kadar e, pandemiyle ilişkili olduğu e, bilemiyorum. Hala yaşlı, orta yaş veya yaşlı nüfus belki pandemiler nedeniyle biraz tedirgin ve çıkamıyor. Ee, ama e, şu yüzden söylüyorum bunu. Mesela Jacques Chalom'un Bostancı'da yıllar önce düzenlediği gösterimlerde yaş ortalaması tam aksine e, daha yaşlıydı. Gençler çok iyi göstermiyordu. Kadıköy'de ise e, şu an tam aksine çok genç bir nüfusla karşı karşıyayız. Bu dünya trendinin de, E, ...tersine ve aksine bir trend. Ben e, malum filmlerimle çok festival gezdim. Festival seyircisinin özellikle Batı Avrupa'da yaş ortalaması çok yüksek. E, gençler maalesef sanat filmlerine ilgi göstermiyorlar. Sinemateklere de yönelik de benzer bir durum söz konusu. Bu trendin e, geçerli olmadığı birkaç ülke gördüm. E, batı dışı ülkeler bunlar. Kore, bir tanesi Güney Kore, bir tanesi İran... E, Hindistan nispeten. Buna galiba Türkiye'yi de ekleyeceğiz gibi gözüküyor. Yani Türkiye'de genç nüfus gerçekten sanat sinemasına yoğun bir ilgi gösteriyor. Bunu Mobili'nin deneyiminden de biliyoruz Cem'le konuştuğumuz zaman, Cem Altınsay'la konuştuğumuz zaman da o da benzer bir şey söylemiştim. Bu çok sevindirici tabii ki. Genç nüfusun bu şekilde ilgi göstermesi, bizim hedeflediğimiz şekilde buranın bir bir tür sinema okumuna dönüşmesi hedefini gerçekleştirmek açısından nüfusumuzun genç olması, yani izleyici nüfusunun genç olması bizi çok heyecanlandırdı açıkçası. Umarım böyle devam eder. Umarım etkinliklere de daha fazla insan katılır. Tabi etkinlik deyince sadece panellerden bahsetmiyoruz. Burayı aynı zamanda sinemacıların da kullanacağı bir yer haline dönüştürmek istiyoruz. Zaten şimdiden toplantı salonlarımız etkinlik salonlarımız sinemacılar tarafından kullanılmaya başlandı. Mesela Seyap, sinema yapımcıları bir bizim salonumuzda toplantı yapıyor. Geçen hafta genç yönetmenler yeni filmlerinin ilk okumalarını, ilk oyuncularla birlikte yaptıkları ilk okumaları yine toplantı salonumuzda gerçekleştirdim. Bunun yanında kütüphanemiz var. Kütüphanemiz hızla büyüyen bir kütüphane. Bu kütüphaneyi randevu usulüyle kullanıcılara açtık. Yakında arşivimizde, arşivimiz derken tabii film arşivini kastetmiyorum, Daha çok doküman, yazılı belge ve e, afişlerden oluşan bir arşivimiz var. Yine e, büyümesini çok istediğimiz, arzu ettiğimiz. E, dolayısıyla koleksiyonlara da buradan da buradan bir duyuru yapalım. E, e, arşivlerini bizimle paylaş, paylaşmak isterlerse e, biz fazlasıyla açığız bu önerilere. Kısa süre sonra dolayısıyla arşivi de e, araştırmacıların kullanımına açmayı e, hedefliyoruz. E, bu e, en son bir de... E, Şu Sahra Karimi'yi ağırladınız, ee, hani böyle detay olarak bir ona girelim çünkü kendisine bu işte e, Afgan Film e, Okulu'nun e, şeyinde direktörüydü e, galiba ve hani oradan Türkiye'ye geliş sürecinde e, Türkiye'deki bir tür aslında sinema örgütlenmesi sayesinde de destek olarak e, geldi ve deneyimlerini paylaştı. E, o bağlantı nasıl geçti ve yani bu tür etkinlikler yapmaya da devam edecek misiniz? Birazcık ondan bahsediyor musunuz? Açıkçası o işin organizasyon e, sürecinde biz çok aktif olarak yer almadık. E, Suç ve Ceza Film Festivali'nin ve Bengis Semerci'nin konu olarak geldi. Sadece Kadıköy'de de bir söyleşi yapma gündeme geldiği zaman biz hemen tabii ki e, tavırımızı e, Sahra Karimi'ye açtık. E, seve seve açtık. E, biliyorsunuz, belki bilmeyen e, e, dinleyicilerimiz var, de vardır. E, Sahra'nın Afganistan'dan çıkarılmasında Bengis Semerci'nin E, muazzam bir emeği ve çabası var. Kendisi de söyleşti söyledi zaten. Ben yanımın çabaları olmasaydı çıkamazdım. E, dedi Gerçekten aksiyon filmlerini andırır bir e, çıkış hikayesi var e, Sahra'nın. Bu, bu, bu nedenle kendisine bir kez daha teşekkür edelim e, Bengi Semerci'ye ve dediğin gibi Selam, yani <gülüyor> film üreticilerinin ve izleyicilerinin oluşturduğu network olmasaydı şu an hayati tehlike altında olacaktı. Gerçekten Sahra. Biz de tabii ki seve seve çok dönüllü bir şekilde salonumuzu açtık. Bütün seyirciler açısından çok etkileyici bir sahranın anlattıkları. Birebir deneyimlerini paylaştı. Afgan Film okulunun Afgan Film. Kendisi hep Afgan Film diye bahsettiği için de devamını bilmiyorum. Afgan Film enstitüsü sıkıntısı müdür ne diyebilirim. Evet bilmiyorum. ben de o yüzden tereddüt <gülüyor> ettim orada yanlış bir şey demiş olmuyor. Evet. Başına geçmiş ilk kadın, ilk kadın yönetici e, iken maalesef apar topar e, ülkesini terk etmek zorunda kalmış birisi. E, benzer bir şekilde kadınların son 20 yılda Afganistan'da nasıl büyük kazanımlar elde ettiğini ve onların bir anda nasıl e, merhaba olduğunu e, anlattı. Çok e, gerçekten iç burkucu bir şekilde e, bu deneyimlerini bizlerle paylaştı. E, Zaten şey biz de e, online olarak yayınladık e, gelemeyen e, insanlar için. Bu tip etkinliklere e, tabii ki açığız e, her zaman için. E, yani sinemayı sa sadece sinemayı bir e, tüketimi e, olarak değil, sinemayı bir türlü varoluşsal e, yaşam mücadelesinin parçası haline getirmiş birçok. E, Bunu bir direniş biçimi, bir muhalefet biçimi olarak yaşayan, yaşamak isteyen veya uygulayan bütün yönetmenlere, film üreticilerine mümkün olduğu kadar salonumuzu açmak istiyoruz. Evet, süremiz tabii kısıtlı. Süremizin sonuna geldik. Böyle ufak bir köşe programı, bir programıyız biz bu ayda, bu haftada da Emin Alper'e söz vermiş olduk. Ee, önce teşekkür ediyoruz kendisine. Ee, daha, daha etimizi kabul edip geldiği için. Ee, sonra da şeyi söyleyerek bitireyim ben de. Tekrar duyuralım. Senamatik gösterimleri devam ediyor. Programı e, Senamatik İnternet üzerinden takip edebiliyorsunuz. Ee, önemli bir e, mekansal katkı olacağını düşünüyoruz biz de. Yakından takip edeceğiz tabii ki. Bundan sonraki faaliyetleri de. Tekrar teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Fasik Gül'ü dinlediniz. Senem Aytaç ve Ekrem Buğra Bütöy olarak bildirdik bu hafta 15 gün sonra görüşmek üzere açık radyoda iyi akşamlar dileriz. Pasikül. Alt yazıdan aylık özgür sinema günleri. Hazırlayan Metunanlar, Senem Ayteş, Frat Büten ve Ekrem Bura Büte.